Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısından Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay Madde Tıfliğinin Kamera Öncesi Kamerası Yazan Cemal Kafadar Okuyan Çiğdem Öztürk 17. ve 18. yüzyıllarda İstanbul'u kasıp kavuran Meddah hikayeleri arasında bir Sansar Mustafa hikayesi var ki, bunu yazıya geçiren kimsenin ve kahvehanelerde, hamamlarda, hanlarda, konaklarda anlatan Meddah'ın bir kamerası eksik. Hikayemiz meddah hikayelerinin birçoğunun yerleştirildiği 4. Murat devrinde geçer. O devrin meşhur meddahlarından tıfli, sidekick rolünde sultanın sohbet ve eğlence arkadaşıdır. Bir gün sultan tebdili kıyafet ederek gezinmek, seyrana çıkmak ister. Olaylar zinciri de böyle başlar. İlk cümlelerinden itibaren anlatı görsellik üzerinden örülür. Zaten seyir olgusu hem bakmayı hem aranarak bakınmayı, kah bir rota üzerinde kah eğlenerek dolanmayı, yarenle hoşça vakit geçirerek kalabalıklar içinde ya da kahve, hamam, bağ, bahçe gibi belirli sosyal mekanlarda takılmayı çağrıştıran tüm halleriyle 16. yüzyıldan itibaren erken modern dönemin yeni şehir hayatına damgasını vurmuştur. Bir de yanına özellikle bakılası bir manzara ya da şov gelirse, Seyr-ü temaşa haline geçersiniz ki, keyiflerin doruğa ulaştığı nokta budur. Bayram vaktidir. Şehirde her bir bayram günü için insanların toplaştığı, birbirini seyre çıktığı özel bir seyran yeri vardır. Dördüncü Murad'ın gezinmeye çıktığı gün sıra tophanededir. Sultanla Medda derviş kılığına girerler. Birbirlerine Hasan ve Hüseyin diye hitap etmeye karar verirler. Tophaneye yollanırlar. Karnaval havasında halkın dilediğince davranmasına izin olduğundan herkes rahat hareket etmektedir. Zamparalar kendilerini gizlemeden kadınların peşi sıra giderler mesela. Bütün bu tasvirler soyut imgelere başvurmadan kolayca gözler önünde canlandırılacak somut bir görsellikle resmedilir. Hatta film edilir. Ve sık sık nazar, nazare, seyir temaşa gibi kelimelerle sultan ve yol arkadaşının alemlere akışını görmekte olduğumuz vurgulanır. Bu ortamlara dalınca tıfliğinin korktuğu başına gelir. Bunca tazeyi gören sultan birini sayd etmek yani avlamak ister. Birazdan hikayemizin anlatıcısı onların karşısına bir taze çıkaracaktır elbette. Bu karşılaşmayı en uygun sinema diliyle anlatmak için şimdiye kadar seyir halindeki kamerasını sabitleştirir ve iki kahramanımızın gözünden cezbedici bir görüntüye odaklanır. Görüntüdeki taze bir berber dükkanının kapısının ardından belirir. Güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırır. Bir hareket yapar, döner ve yine içeri girerek kaybolur. Artık kameranın berber dükkanına girmesi gerekir. Derken onu gördüler, kim ol iki kapılı berber dükkanından bir mahbup çıktı ki gözleri görmüş değil ve iki kolları sağlığı elinde gümüş leğen, belinde ibrişin peştemal, üst baş gayet temiz ve hüsünde Yusuf-i Ama elindeki leğen içinden suyu döküp içeriye girip gitti. Ama hikmetü bunu Sultan Murat gördüğü gibi tıfliye etti. Ben tıfli işte ben girdim deyip dükkana yürüdü. Ertesi gün... Daha ertesi gün, artık sultanla tıfli, dükkanın müdavimi olur ama bir gün görürler ki mekan bomboş. Meğer Sansar Mustafa isimli namlı kabadayı, berberin oğlu olan Ahmet adlı bu tazeyi kaçırmış, onun cemalini görmek için dükkanı her gün dolduran müşteriler de ayağını kesmiştir. Gazabıyla önü 4. Murat, aşıkları yakalamak için elinden geleni ardına koymaz.'' Hikayemiz birbirinden maceralı kovalamaca ve tuzaklarla akar gider. Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Aylık Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısını Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay.